Bu nizamın kabullenilmesi, yaşanması, kabullenilmemesi, yaşanmaması, red halinde kabullenmiş gibi görünülmesi yahut kabullenildiği halde yaşanmaması itibarıyla kalpler dört kısma bölünmektedir. Allah'ın Resulü sallallahu Teala aleyhi ve sellem dört kısım kalpleri de beyan ederek şöyle buyurmaktadır. El-kulubu erba'atun Kalbun ejradu فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح ف في iman ve ni فث iman في keث البق ي hal المأtta bu وث niفاق في kefel القح ي halqayxomu فey madتni على الأخرى غ Kalpler d A, içinde lambanın benzeri gibisi parlayan dümdüz tertemiz kalptir. B.